aklıma gelen bağırsak yapılacak şeyler. Bir kere ağrısı bizi bozmayalım. Peygamber Efendimiz'in mübarek herhangi bir şeriflerinden bir miktarını okuyalım. Çünkü her parça bağırsakı burada okuyoruz. Orada suyu içebilir, sanki karşımıza <gülüyor> vermiştir. Onun bu ağrısı duyduğundan bir takıları bir dinlemiş oluruz. İyi. Ondan sonra evde öderim günahlarımızdan. Şu hadis-i sonra bitkikten sonra. Bir ağrısı diyelim, bir, bir daha su, kötü yollara saklayacağız. Senin yolunda yürümlerle ilet ediyorum Ya Rabbi. İnsanlar bundan sonra takmadan senin yolundasın senin istediğin bir kul gibi yaşamaya muvaffak olurum diye sözde olurum. Hakimler var, arkadaşlarımızın okudukları, söylerim. o hakimlerin duasını yaparız. Ondan sonra da bu teşkif namazı tarif ettik Seyyidanda sallallahu aleyhi ve üç efendim. 300 tane teşkif var Subhanallahü velhamdülü zahir ve la ilahe allahu ve sellem vela havle vela, vela kuvveti illa billa'u alim ile azim diye üç yıl defa söylemiyor, bu hizmeti idbinde dört teccaten içinde bu hazir-i şeriflerde sabit bir namazdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz karşısındaki demiş, yetmezse tıl, yetmezse ayda tıl, yetmezse <gülüyor> bir tıl, <gülüyor> olan bir namazdır. Saatlerine sahip olan, çok uzak yerlerine gitmeyeceğiz olan, eviminde yakında olan, zamanı uzun olan arkadaşlarımızla şey yaparca harbi namazı öğrenmiş olurlar burada. O namazı da kılarız isteyenler olursa. Onlarla beraber tepkik namazını da kılarız. Ondan sonra da evlerinde gideriz, evlerimizde. Namuz etse de artık vaktimizi ona göre geçebiliriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hadis-i gelince Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber aleyhi s-salatu buyurmuştu: s-salam hazretleri buyurmuştur. Sıza eşteyse el-hatta anke serrehu. Kâb-ı eden tarih hazretlerimiz rivayet eyleci menlere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve sellem buyurduklar ki muhatabına, tabi bir hadis yok tabi. Sen malının cekasını öde, ettiğin zaman ondan kendi üzerinden onun kendini tefesit olur. Malının cekasını ödediğin zaman Yerine gelecek tezri tefessiz olursun. Malından gelecek tezri tefessiz olursun. Bu hadis değilsen hangi manalar istiyor? Ayrıca anlayabildiğiniz kadarıyla bir, bir insan mal sahibi olur, zekat vermesi gerekirse, ona rağmen zekatını vermezse Allah-u Teala hazretleri ona bazı şerler musallak eder. Ne gibi? Mesela Giderim, malımın. Mesela terek verir bana, mesela manevi bakımdan bir takım sıkıntılara uğraşır. O para verildiği zaman mal emirleniyor. Aslında takipte mal sildi kalıyor. Onun için rekatın Arasya'da manası verildiğini söylemek, emirlemek söyle. Rekatı verdiği zaman mal emirleniyor da ondan. Gelmediği zaman mal tıklatıyor. Allah-u Teala hazretleri, yenilmiş ceza dolan kimselerlerin öyle bir cümlemi de. Neden yani? Kendim dolduktan sonra neden başka atları düşünmeniz? Harbim doydu, elhamdülillah. Suhadim geldi, elim var, çoluk var. O biraz da bu parayı düşünsen de. biraz da onların da o parayı, kubu aldığı zaman, seninle seninle evine gittiğini, o sıcaksa bunu tuttuklarıyla böyle dönüşürken, elhamdülillah. Biraz da onun seyisinden seni da atana, ne Elhamdülillah. Bizim cani söylemiyorum bu dizi. bizim cemaatimiz Allah'a hafif olsun, neyi kazanırsa bir tanesi, on kazanırsa iki tanesi neyse, kibaktır, verir. O da umumiyetler insanlar, balık doğalıkca hani doğalcığından dolayı fazlasan kibaktesine verebilecek gibi görünürsen, balık doğalıkçı kimi verir, verir, Allah, verir. Halbuki versin Mâni bir kanun var ki, malı artıcı, tereket Çünkü medetler dua edermiş, Allah'ım artır. Nurt iken halafa, yarattığı infak malının o infak etsizliklerden sonra halef olarak ver, artsın diyor. Ne artır nurt iken terefa, nurt iken terefa. Gürgülü kelipte vermeyeni de malına teref verdiyor, dua ederler. O malının bakımından yere gelir, katkan fazla fazla diyor. Bu arada bize şu hayır hasenah hase sözü yine hatırlatayım, Allah sünniyinden razı olsun, bir sen hasta söylerim. O dini o veda Neden? Bu dinimize ailesin ve dünyanın saadetini indirmek için gönderildi de orta. Bu dinimizi ne kadar dünyamız ve ahiretimiz o kadar iyi olur. Bu ne kadar sürek kalırsan, o kadar mahrum olur, o kadar sıkıntıya dikeriz. Ya şerke sıkıntıya Yeniye dolaşa sıkılmalısınız. Yeminle söyleyelim ki, bizim bizim cümlerdeki maçın sıkıntıları buyurken, henüz, ana, süren, katkası, sıkıntılar dinler uzaklaştırdık, uzaklaştırdığımızdan dolayıdır. Bak şimdi bir şey edelim. Biz haliz, müslüman olursak, dünyada da aileleriz ailesiyle hatırlıyorum. Şimdi de sen olur, gönlümüz de sen olur, elimiz de huzurlu olur, aileleriz de mesut olur, onun çocuğumuz da hayırlı olur. <gülüyor> Efendim alışverişimiz de derecesi olur, memleketimiz de derecesi olur. Bunlara erecek Asıl, asıl biz kudret Müslümanlıkta. Hem dünya bakımından kuvvetli oluyor insan, hem ruh bakımından kuvvetli oluyor, hem de ahireti mamur oluyor. Ahireti kazanıyorsun, ebedi hayatı kazanıyorsun, Allah'ın sayesinde hareketlerini rızası kazanıyorsun. Hayır derece burada. Allah onun için cümlemede en zela cümle öğrenmek için. Hakkı olsun. Hülema kıymetli olsun. Her bir öyle mafiyede, niye biraz bilmezler? Yoksa böyle bilmiş, böyle Allah'a Eğer demek istemiyor, hiç bir fark yok olur. Yani sıfır altında falan duymuyor muyuz Allah'ın herkül kullarının, herkül seranetlerinin var etmiyor mu? Görüyor muyuz? Ya Allah'ın var etmiyor mu? Kendi iznimizle Allah'ın seranetlerini, icaranelerini kurtarmadı mı sizi? İsterse gidiyor ki kendilerinin içerisinde geldiği zaman, tamam Allah duamı kabul etsin diyor. E Allah'ın yoluna gidin diyor, da, ne arıyorsunuz? Kainatın sayesinde Allah'ım hâlâ her gün gösterir. Ne dört doğumlar çalışıyorsunuz? Orası Kainatın Halık'ına çok insan dünyada rahat eder, Allah'ımla hayat bu dünyada saadet sağlanır mı, refah sağlanır mı, bir taraftan yapmayın da uçursun, şükürden, ya ne gitsin? İşte koca yok muydu? Diyana'ya kadar gitmiyor muydu? İparatorluğumuz? Gezayasını, Hoc, Lidya'sını gidip yayın mıydı? Arabistan'da gidip yayın mı? Kodaklar, bir yani, paha gelen? Gitti yavrum. Demek ki de biliyorum. E ne zaman zaten Allah'a kul olduğunuz zaman kazanmıştık. Allah'a harf hariz, kul olduğunuz zaman kazanmıştık. Harf kulukta devam ettiyorduk. Almaya kabul edip de efendim bizim ziynetimiz tamam malimiz boşmuş, bizim e, babalarımız dediğimiz yeni dinim anlamaz bizim gibi de görüyor efendim sanki gözünüz açılmış diyor. Almaya de bu imanımızı bırakmasın bir tuhaf bir şeydir. Birbirlerini düşüdüler, tekrar düşüdüler. İkimizin kaynağı olan imanımızı düşürdüler. Her kalmadığı için bunun karşısında ettiler. Her biri koca bir Yüzgünler de birisi, birisi öremaz oldu. Peygamber Efendimiz'in iki zamanında da böyleydi. Peygamber Efendimiz'in ahman-ı kiramı şehrisinden kat kat düşmanları hep yeniyordu da Güneyn gazetesinde ne oldu? Güneyn gazetesinde askerler o zamana kadar yorulmamış bir adet tuttular. Ve askerler şöyle vadide, bastıkları zaman İslam ordusuna ooo, kozko, eman, uçsuz, ucaksın diyordu, o zaman ne kadar görmemin görmedikleri bir kalabalık. Dediler ki bugün bizi kim yenebilir? Şu kalabalığımıza bak, şu gücümüze, kulesimize bak. Bugün bizi kim yenebilir dediler ama Allah başlarına e, resmet ettiler, verdi ki, uyuyamayınca, bunca geliştiğiyle onlara dar geldi, dar geldi başladı. Hep aradılar da, sonra Allah'ın hala da gelenebilirsek de ki, geliştiği göre muzahtar oldular ama, çok sıkıntı çekilmektedir. Kur'an-ı Kerim de bunu bildiriyor. Kibirlenmişsiniz diyor. Kendimizi, e, bugün bizi sıkıntı yenemez artık diye. Adede bağlamışsınız diyor diyor. Adede bağlamışsınız, alev çok Şok diye ondan zafer bugün sandıklınız. Alev-i çok bu ile Allah size hekimeti kaptırdı. Demek ki çok çokturmeli Allah'a kullukta. Hz. Eber muvaffak olmuş bir komutanı alıyor. Kim diyor, ordunun batından çekilmiyor. Diyor çok başarılı bir kolumdan, ne niye hediye bilmiyordum yani Askerlerin kafası bozulmaya başladı. Sandılar ki oh -oh, o, o, o komutanttan dolayı zafer kazanılır. Var o sayesinde İman oldu mu? Söpisiyle de zafer kazanılır, onu sikşatıyor, ondan ilgilendiriyor. O iman meselesi başarıyor. Allah'ın sayesine hazret verir. Söylenler Efendimiz'in daha sonra sözü açıyor. Ashab-ı bir tanesi. Ama şimdiden, ben razı olmuş zaten. Şefatine nairetik, ve Bir tanesi kendisine ashabın üstünde kalbiyle bir Böyle biraz üstün kalbiyle bir Ashabı bilemem Hani insanoğludur, meşkine şeytan resmese ve verir de, böyle düşünmez bir zaman zaman işte bugün tamamla bastık. herhalde bugün iyi bir şey uygulan gibi birisini verirler yani insanlığı. Hiç düşünmeye değmez, gelmez yani. Çünkü adam insan kaderi saptak gibi Öyle başka bir adamın ki ona her evet, ne kadar etkilenirse, kendi sözleri çok ciddi bir adam veya beğenen kişinin orada anlatıyor. Tamam diyor, bir arabiyö öyle sana vermiş diyor. Sen benimle bil onu şöyle buluyordu diyor. Zakune, si Sizin için de çok zayıf, beğenmediği hak ediyor Zavallılar var, o zavallıların, o düştüğünün, o müslümanın zayıfların sürmesine, onların dualarıyla, gör yetenlikle yüz hırka nail oluyoruz. Zahire mazhar O o fazlımların duası ile hırka nail Buyur müslümanlar efendim. Onun için Allah'ı sana hallettirip, gün Allah günün sayılını murad ederse, yürüyen, yürüyen, yürüyen, yürüyen, yürüyen, Orada anlattır, bir. İkincisi, veyvetse de dünya. Dünyayı ciddiyat, tam olarak ciddiyat. değerli zannak, zannak bir zamdan ibarettir, bir zamlıktan ibarettir. Dünyanın ibaret. ne var? Derin ne var acaba? Atığımız üzerinde insan bırakır, ciddiyatını, ciddi teferinde. Önce zaman hangisini götürebilirsin buna? Bak şimdi neyi yasalıyorum? Sana da Dünyadan kazanılması bir cefa, muhafaza bir cefa. Efendim. Tabi Allah yolunda sahibi değil de var, insana ahiretin, kazandırıyor. Malı doğrudan doğru yüksek Yani mala takılıp kalırsa, dünyaya takılıp kalırsa insan hadis olmuyor, elinden giriyorsa, da ayırıyorlar buradan. Dünyadan yüz sahibi olur Allah'a. Dünyaya tüylerken ne yapalım? Ahireten tüylerken. Ahiretini hazırlamazsanız, Allah hazırlamazsanız, Görmeyim. ...ve ayıplarını ona gösterir. Hayrını mirad etmişsiniz Allah, ayıplarını oraya gösterir. Haa benim şu kusurum var, bak benim şu var, bak benim şu var diye... ...ayıplarını görür, güzel mekler okuyoruz. İnsanların çoğu aydının farkında değildir. Çoğu aydının farkında değildir. Hatasının, kusurunun, zirahının, tutturduğu yolun yanlışlarının farkında değildir karada olmanın en güzel şey Bu bir hadis üzerinden geliyoruz. İde khayran. Rasulullah. Bu hadis Allah için kanın hayrını mücadelesi mi başına neler gelir Onu anlatıyor. Biliyoruz ki olaylar abimiz Allah-u Teala hayırlar için bir kul için hayır mücadelesi, birahenin cezasını dünyada acıda bakına gösterir. İşte bir cezasını bu dünyada ona acılık getirir, başına getirir. Bu dünyada onun kuzumuz görür. Olay bir dünyada mücadele ya oradan mal bulur gider. Yani iktidara mücadele ederse ordu yine Bu dünyada da hatta dünyada hür ve mertyalık, cihad bir ordu kadar bir kuvvetle Onun için silahlar paralar derecek. Onun için devletler arasında fıtrat üstünde savaş da fıtratın gidişine alakadar. Onun için e, şahıtlar, nemlüler, karımlar, karımları dolar, kasar, ticar böyle, hataylı kadar, gök tapadan yerler istiyorlar. Peygamber sende mağarayı, Efendimiz, Peygamber Efendimiz hadi matas Onun için yani biraz nemlüler, gök tapadan gibi bir şeyler kalmıyor Peygamber Efendimiz, o cihada, bu cihada, şimdi orada bizim Peygamber Efendimiz Onun için Peygamber <gülüyor> Efendimiz evladına iyi anladığınız olmuş. Tarih koyacak, tablaya daha, daha da selamlar dolayıca, Şimdi bu hadisi niye böyle olmuş? İlhamına da geçiyor. Râh'ı yok yok. 15 bin lira Bir kadın bir adamın önünden geçti. O bu adam da çözüle, o kadına hiç hangi zamanda oluyor? Evet, her adam için zamanında oluyor. Kadın değişince adam da kadın olarak hiç benzer bir gideri. Ona bakıyorsa biraz soruşturanlara parası, kalbini kaybetlendirir, ağzından mağrenin de ilgisi alır, felaketten kadar felaket, ötesi değil. Kişlerine bir günah verir, başkalarına da zarar dokunur, günah. zarar dokunur arı, günah baktası, kesin, günahı. Başkalarına zararı ne de dokunur hadisleri, göre? Bir kutsuz günahı islamış. Bir başkası onu ayıplarsa, kalancası günahı islamış, bir ayıya rahı ıskülühe islamış. Allah, o ayıpladığı için onun burnunun içinde bitirir. Orada, onun da önüne hat bitirir. Ayıplamağa gelmez. Dua et. Allah ıslah etsin. etsin. Allah sizinle gibi gücün, gücün dediğinde dua et. Evet. Ayıplamağa gelmez. Ayıpladığı için bunların başına gelir. Bu bir ilani kaileci, kimi ayıplarsa başına gelir. Onun, onun için Müslüman kardeşini ayıplama. Müslüman kardeşine dua et, Allah ıslah eder. İkinci yıldızası, Üngradı yediği bir tek kime, şahret eğer o günaha hoşnut rağrı olursa iyi yapmış, pekala yap, ne var yani ben de olsaydım ben de yapardım. Tamam sen oturduğun yandan o günahı ister <Gülüyor> misin, günahı isteyeceksin. Aynı günah sana yazıldı. Üngradı yediği şahret yahu diyor Peygamber Efendimiz'e, günaha rüzgarı yüsterdin mi aynı anda günahı yapmış gibi, ortak gibi olursun ona. Onun için, bakın ha, öyle inanıştığımız için sana iyi vakit, çok vakit, sonunu, günaha razı olmayın. Onun kudan dolayı, kızını bir ama, yani, karaciye bir tehlikeli olup ediyoruz. Hem bir ama, kudunun evlenmesinden ki, mesela, oğlunun evlenmesinden, çok zorlanmış, yetimin bir kudan Bu bir kudan var. Hiç, hiç olmaz. Hacı Önce düşünüyoruz, hadi ya iyi yaptık, insanın yani oynadı, bir defa oynadık, ben oynadım, ben oynadık. tamam. Onun cünaha girdiyse, onun aynı cünaha girdin, aynılar o cünaha girdin. Ve ee, eğer o cünaha bakteliyen de söylersen bir saada o zaman onu, ve, ve onun saada hıfetine, cüdetini yaparsa o zaman da sen bizi günahtan olur. Nasıl bir günahın ki? İşleyen bir zararıdırıyor. Duyan, söyleyen bir zararıdırıyor. Rahatı olan bir zararıdırıyor. Ayıp duyan bir zararıdırıyor. Ne kadar zararıdır? allah Teala Hazretleri kimle korusun. Sonra başımıza bir felaket görünce Bak gene bir günah, gene o günahtan olduğu için aklına kadar doluyor. de bir sürü şey var yani. Önüm de gidelim. Bir, şey bir hadis soru daha okuyacağım. Bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>